İyi akşamlar. Müzik ikiye ayrılır. Ben Güray Özkay. Ben Tanju. Bir kez daha 94.9 Açık Radyo'da sizlere iyi müzik çalmak üzere buradayız. Tanju iyi yayın. O size de iyi yayın. Ve siz radyoları başındaki sevgili dinleyenler sizlere de mutlu bir akşam diliyoruz. Bugünkü programımızın konusu gece hayatı. Evet. Size e, özellikle tabii müzikle ilişkilendirerek gece hayatından... Çağrıştırdığı şeylerden bahsedeceğiz ve gece hayatıyla ilgili müzik çalacağız. En azından çaldığımızı iddia edeceğiz. Hatta e, gece hayatıyla ilgili çok önemli bilgiler vereceğiz. Kesinlikle. Anılarımızı anlatacağız. Hatta başkalarının anılarını anlatacağız. Asıl terbiyesizce onları anlatacağız evet. zaten. Pekala, e, Bugünkü programımıza sevgili e, Tanju'nun getirdiği bir şarkıyla başlayacağız. Şimdi... Bu sanatçıyı ben ilk defa duyuyorum kendisi hakkında bir araştırma yaptım ilk önce siz başlayın sonra ben notlarımdan sevgili dinleyenlerimizle bir takım bilgiler paylaşmak istiyorum ee, ben kendisini hemen hemen hiç tanımıyorum ee, ucuz CD satan dükkanlardan bir tane CD o da e, gitar çalan bir kız resmi olduğu için almıştım fakat e, mükemmel çıktı şans evet tıpkı, de bu kadar tıpkı gece hayatı gibi değil mi? evet tam Doğru. aynı yani ee, bahsettiğimiz sanatçı Merle Lord 1965 Amerika doğumlu ee, bir folk e, müzisyeni kendisi. Ee, Boston'da metro istasyonlarında e, akustik gitar çalıp şarkı söyleyerek meşhur olmuş. İlk dikkat çekişi böyle. Hatta benim notlarımda şöyle yazıyor. Özellikle Red Line diyor. Red Line'ın e, Boston'da bir metro hattı olduğunu tahmin ediyorum. Hattı zatında öyledir. Özellikle Red Line üzerindeki duraklarda... Eğer bu bir durak adı diyse çalıyormuş. Nitekim sonra kendi müzik daha doğrusu e, plak şirketini kurduğu zaman adını On the Redline Music koymuş. Güzel. Güzel, ilginç değil mi? E, Mary Lou ile ilgili bir enteresan başka bilgi. 1991 sonbaharında e, Kurt Cobain'le kendisi e, oldukça samimileşmiş. Bu Nirvana'nın e, uluslararası ününü kazanmasından önce oluyor. Daha sonra e, tabii ki Kurt Cobain ve Mary Lou Lord arasındaki bu ilişkinin romantik içerikli olduğu iddia edilse de hem Lord hem Cobain hem de Courtney Love reddedilmiş bu iddialar. Onun dışında bir takım saçma sapan notlarım daha var. Onları paylaşmaya herhalde gerek yok. E, o zaman e, Goddard Shadow albümünden Subway isimli romantik parça hep beraber dinleyelim. There's no Meryl Lord'un e, o tatlı sesinden dinledik. Subway. Tıpkı demin bakın ne kadar doğru notlar almışım. Metro istasyonu falan dedim Subway diye şarkı çaldık. Doğru gece hayatı. İşte bir kez daha radyoculuk tarihine isimlerimizi altın harflerle yazdırdık. Şimdi efendim e, ilk önce geçen haftanın ödüllü sorusu ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Programdan Buyurun. çıkar ayak şu soruyu sormuştunuz. Muppet Show'u yukarıdan locadan seyreden iki huysuz ihtiyardan en az birinin adını söyleyene, tabii e-mail atana demek istiyorum söylemek derken, kermit kuklası hediye edeceğim demiştiniz. Ee, bu evet. tamamen benim kontrolüm dışında <gülüyor> diye gerçekleştiği için. Bu bu olay gerçek, evet. Doğru. Yalnız e, önceden e, uyarmakta yarar gördüğüm bir konu var. Kermit... Japonya'da yayınlanan Japon versiyonundaki isimleri sormuştum. Hayır. E, kermit kuklasını tabii ki hediye edeceğim. Ama Kermit kuklasını televizyondan seyretmekle Kermit kuklasını elinize takıp oynatmak arasında şöyle bir fark var. Kermit kuklasına e, Kermit kuklasının e, dikkat ederseniz yaklaşık 26 kez Kermit kuklası dedim 27. E, oynatabilmek için e, popo kısmından e, elinizi sokmanız gerekiyor. Nağ hoş bir ilişki. Hoş bir şey olmuyor. Yani ile ilgili güzel duygularınız incinebilir. Haftaya kuklalar bölümü yapalım mı? Yapalım. Bu özellikle... Hatta e, bir radyoculuk tarihine yeniden altın harflerle geçmemizi sağlayacak e, programda bir kukla gösterisi düzenleyelim. Olabilir. Konuk olarak da kermiti çağıralım. Olur. Çok güzel. Peki e, sorumuzun doğru cevabı... Stadler ve Waldorf olacaktı. Bu isimlerden herhangi bir tanesini bize iletmeniz yeterliydi. Açıkçası biraz hayal kırıklığına uğradım. Çünkü sadece bir e-mail aldık. Evet. O da iyi bir maildi gerçekten. Çünkü doğru cevabı ikisini birden vermişti. Sayın Ali Aykut Gündüz İstanbul'dan. Kendisini kutluyoruz. Kendisini kutluyoruz. Kermit kuklası için kendisiyle iletişime de geçtik en yakın zamanda. Ulaştıracağız sözümüz söz Şimdi geçiyoruz Bir sonraki şarkımıza Genelde öyle oluyor Genelde bir sonraki şarkıya geçiyoruz Şimdi Yakın zamanda varlığından Haberdar olduğum Belki müzik severler Bileceklerdir ben yeni öğrendim ya Nereden bilecekler <gülüyor> yani Vardır ya aralarında Bir albümler Daha doğrusu derlemeler ...serisi olduğunu öğrendim. Nedir adı? Late Night Tales. Yani... ...gece yarısı öyküleri diye... ...çevirmek herhalde uygun olur. Bakınız yine gece hayatına bağladık. Bu şu anda ismini... ...hatırlayamadığım bir... ...plak şirketinin bir girişimi. Özellikle elektronik müzikle... ...ilgili bir takım sanatçılara... ...gidiyorlar diyorlar ki... ...sizin kendi sevdiğiniz, çok sevdiğiniz... ...gece yarısı... ...şarkılarından bize bir liste yapın. ...bir setlist. Bunları editleyin. Biz bunları... ...işte bilmem kimin... ...gece yarısı şarkıları diye yayınlayalım. Kimlere gidiyorlar? Cemre Koya gidiyorlar. Groove Armada'ya gidiyorlar. Zero Seven'a gidiyorlar. Çok da iyi sonuçlar çıkıyor. Benim de elime... ...Fransız Elektronik Müzik ikilisi... ...Eyre yaptırdıkları... ...albüm geçti. Albümün adı Late Night Tales Air... Bilmeyenler için hemen azıcık açıklayalım Air grubu Fransız Jean Benoit Dunkel ve Nicolas Godin'den oluşuyor Elektronik temelli bir, bir müzik yapıyorlar Oldukça sıkı bir e, armoni şeyleri var Bilgileri tabii ki var Ama doğru kelimeyi bulamadım çok geniş bir yelpazeleri var ve çok... Hayır, değil, değil. Kendilerinin birkaç sene önce bir konserine gittim ben. Ee, İstanbul'a da geldiler. Şöyle çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Elektronik müzik yapan insanların konserlerine e, genelde götürülüyorum veya sürükleniyorum. Çok da hoşlandığım bir şey değil. Çünkü sahneye laptopla çıkılması kadar e, can sıkıcı bulduğum bir şey daha yok. Laptopla müzik yapan insanları tenzih edelim onlar. Seviyorlarsa yapsınlar da ben ...konserin öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü evet. CD'den zaten istediğimi dinliyorum. Müzik aletiyle yapmak. Dinliyorum. Daha iyi e, Air ben. konserinde de böyle çok sıkılacağımı... ...düşünüyordum açıkçası. Lakin bir gittim... ...bildiğimiz davul, bas gitar... ...elektro gitar, akustik gitar... ...güzel o bu. analog klavyeler... E, ...bir takım... E, ...artık kendisi 60'lardan 70'lerden kalmış gibi... ...gözüken analog efekt cihazları. E, olağanüstü bir konserdi. Elektronik olarak kaydedildiğini çok iyi bildiğim bir sürü şarkıyı çatır çatır akustik olarak çaldılar. Çok çok başarılıydı. Şimdi bu kadar Air'ı anlattık. Eğer Air çalacağız zannediyorsunuz. Ee, o zaman müzik iki muhtemelen ilk defa dinliyorsunuz. Tabii böyle öyle bir şey yapmayacağız. Air'ın gece yarısı şarkılarından bir tanesi beni çok şaşırttı. Albümün sanırım ya ikinci ya üçüncü şarkısı bu. Çünkü bir Black Sabbath şarkısı. Nefis. Güzel de editlemişler. Orijinal versiyonun hemen hemen aynısı aralarında bir 10 saniye falan fark var sadece. Black Sabbath'ın Paranoid albümünden bir şarkı. Şarkıyla da ilgili saçma sapan bir notum var. Vokaller çok değişik gelecek şimdi dinlediğiniz zaman. Ozzy Osbourne'un vokalinde Leslie kullanmışlar. Ozzy Osbourne mu kullanmış? Airby kullanmış. E, Ozy kullanmış. kullanmış. Şarkının orijinalinde de var. Ee, Lezlinin ne olduğunu birazdan açıklayalım. E, aklınıza ilk gelen şey değil tabii ki. <gülüyor> evet. E, bu arada ben de bir sağ, e, araya girmek istiyorum. Bakın şu araya giriyorum. Gördünüz mü? Evet orası. Evet. E, Ozy Osborn'la ilgili birçok e, dedikodu vardır. E, bunlardan en önemlisi herkesin Konuştu. Ünlü yarasa olayı. Ozy Osborn efendim yarasının kafasını koparmış, kanını içmiş falan gibi durumlar. Bu kesinlikle doğru değil. Olay şu şekilde cereyan ediyor. Ozy Osborn e, bir e, pi, pla, yeni çıkan planın tanıtımında e, güvercinler uçuyor falan böyle bir durum. E, o güvercinlerden birinin e, kafasını koparıyor. Yani e, yarasanın kafasını kopardı gibi e, korkunç bir e, dedikoduyu ben burada tenzih etmek istiyorum. Tamam anladım. Peki ben o zaman Leslie'nin ne olduğunu açıklamak istiyorum bunun üzerine. Ve Leslie içinde çok basitçe anlatacağım. Pervane olan hoparlör diye özetleyebilirim. Sesimiz böyle döne döne geliyormuş gibi geliyor. Şimdi eğerın Gece Yarısı şarkıları seçkisinden dinliyoruz. Bir Black Sabbath şarkısı Planet Caravan Black Sabbath'dan dinledik Planet Caravan e, ama bu şarkıyı dinlememizden garip bir şekilde e, Jean-Benim Ademkel ve Nicola Godin sorumluydu. E, o zaman e, programımıza e, yeni bir köşe ekleyerek devam etmek istiyorum. Öyle mi? Tarihte Bugün köşesi. Tarihte Bugün. Tarihte e, geçen gün yapmışlığımız var. Evet, Tarihte Bugün yapmamıştık. Ilk, ilk defa. Tarihte Bugün köşesi hemen hızlıca geçiyorum. E, sabah kahvaltı ettim. Ondan sonra bir süre internette dolaştım. Ee, gitar çaldım. Tuvalete gittim. Ee, sonra duş yaptım. Dışarı çıktım. Programa geldim. Buradan ödüllü sorumuzu soruyorum o zaman. Tanju kaçta uyanmış olabilir? Ee, evet. E, bu soruyu doğru cevaplayanlara uyandığım zaman üzerimde olan giysileri hediye edeceğim. <gülüyor> Çok güzel. Peki. E, geçenlerde bir e-posta aldık. E-postalar bana geldiği için size söyledim bilmiyorum sevgili Tanju. Diyordu ki tam bizim programın e, yarısında saat 8.30'da atılmış. Programın yarısı oldu bugünkü konudundan hala hiç bahsetmediniz farkında mısınız diye. E, programımızı ilk defa dinleyen bir kişi olduğunu tahmin ediyorum ama. Çünkü... Fakat söylediklerimizi ciddi alan insanlar olması da hoş Evet e, e, gururum okşanması da değil e, Bugün kendisini e, böyle dediğine pişman edecek kadar çok bahsedeceğiz Bugünkü konumuz gece hayatı Konuyu çok detaylı bir şekilde irdeleyerek e, bu dinleyicimizin gözüne girmek istiyorum O yüzden toz ve gaz bulutu şeklinde başlıyoruz hazır mısınız? Ben hazırım Bir defa gece nedir? Bununla başlayalım. Gece neye denir? Şimdi gece... E, ...kainatın yaratılışında... ...ilk anlarında... E, ...radyasyon çok fazla. Daha sonra bu radyasyon düşüyor. E, fakat bu radyasyon kaybolmuyor. Mesela radyoda kanallar arasında dolaştığınız zaman... ...böyle bir statik oluyor. Bu nedir? Dünyanın yaratılışındaki bu, radyasyon. Oradan kalma radyasyon. Vay. Ya. Çok etkilendim. Ve biz buna gel zaman git zaman halk arasında gece mi diyoruz? <gülüyor> yok hiç <gülüyor> alakası yok. Peki. Ama ilginç diye düşündüm yani bunu söylemek. Gece hmm. nedir? Gece e, bazı insanlar için e, esas yaşama zamanıdır. Akşamdan farkı nedir gece? Akşam karaktersizdir. Akşam kimi insan işinden evine döner, kimi yemek yer, kimi işte Yarın sabah için duşa gider. Akşam yani bir şeye odaklanmak için doğru bir zaman değildir. Ama gece öyle değil. Gece oldu mu yazı yazacaksanız yazarsınız. Beste yapacaksanız yaparsınız. Düşünceleriniz şeyler varsa düşünürsünüz. Gece müzik dinlemek daha iyidir. Dışarı çıkacaksanız çıkarsınız. Tabii. Mesela düşün, düşün. Saat 2 öğlenli diyorsunuz ki canlı müzik dinleyeyim bira içeyim. Hı hı. Yani mantıklı mı? Olur mu? Hoş olur mu yani? Bunun bir zevki olur mu? 24 yaşınıza geldiniz defa Böyle pis düşünceler için biraz erken değil mi? E tabii zaten hani hiç, hiç içmeyelim daha iyi de. E tabii. Onun yani... gidin silah alın. Ee, peki. Gecenin ne olduğunu anladık herhalde. E yani bu kadar detaylı anlattım. Tamam o zaman sıradaki şarkımıza geçelim. Sonra hayat nedir onu soracağım. Ee, o çok derin bir mevzu Kesinlikle Siz bu şarkı sırasında hazırlanın ee, Çünkü bu grubu Geçenlerde çok detaylı bir şekilde Anlatmıştık Bir daha anlatayım mı baştan İşte onu engellemeye çalışıyorum Şimdi birkaç hafta önce yaptığımız gibi Bir praying mantis şarkısı çalacağız Çok abartmayıp aynı şarkıyı çalmak yerine Başka bir şarkı getirdik Hem, nedir? nedir ee, Hani geçen programda bahsetmiştim ya Bakalım dinlediniz mi Sizden bahsetmiyorum sayın. Ben buradaydım zaten. Ee, hani bunlar Japonya'ya davet edildiler. Orada çaldılar. Hmm. Çok da güzel oldu ya. Hmm. Sonra bunlar diyorlar ki e hadi biz bir daha toplanalım. Ve sonra yeniden albümler yapmaya başlıyorlar. Evet. İşte bu da o albümlerden biri. Yıllardan 2000. Orjinal Praying Mantis kadrosu tekrar toplanıyor. Ve bir albüm yapıyor. Adını mı soruyoruz? Yo, ben söylüyorum şu anda. Ha. No hair, nowhere to, to hide ee, Bir daha söyleyeyim çünkü <gülüyor> Galiba söyleyemedim Öyle oldu biraz. Yani e, Ona kadar sayıyorum Saklanmayan ebedir Çok güzel ter tercüme ettiniz Bütün bunlar İngiliz Dil Edebiyatı mezunu olduğunuz için değil mi? Evet Peki Nowhere to hide albümünden o zaman Cruel Winter dinliyoruz Evet praying mantis cruel winter dinledik ee, hemen ufak bir açıklama yapmak istiyorum biraz önce e, bir içeceğinize gidin silah alın ee, derken herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için o sırada aklımdan geçenlerin hepsini söylemeye karar verdim bahsetmek istediğim şey ülkemizde 24 yaşına gelmeden e, alkol alınamaması satın alınamaması ama 18 yaş itibariyle silah ruhsatı almanın mümkün olması saçmalığı idi. Ee, o yüzden aranızda ah, ah, ah, radyodaki adam silah alın dedi e, demeye kalkışacak olan varsa saçmalamasın otursun oturduğu yerde. Evet çünkü 18 yaşımızı geçtik ve birer silah alıp gelebiliriz. Evet. Tek yasal olarak buna hakkımız var. Şimdi gece hayatı. Evet. Geceyi anladık mı? Anladık. Radyasyon, gece, e, akşam karaktersiz falan filan. Evet. Güzel özetledin. Hayat nedir? Şimdi hayat eğer... Ee, başınıza gelenleri karşılaştıklarınızı olduğu gibi kabul ederseniz e, çok derin çok e, geniş bir şeydir. Ama şöyle olsun bunlar olmasın gelecekte acaba şunlar olur mu? Geçmişte şunları şöyle şöyle yaptım ne fena yaptım şöyle yapsaydım gibi e, abuk sabuk işler e, düşünüyorsanız o zaman da aslında hayat sizin için yoktur. Bir yerde bir şey okumuştum. Şimdi kelimesi kelimesini hatırlayamayacağım tabi de. Ee, hayat siz planlar yaparken başınıza gelen planlanmamış şeylerdir. Evet. John Lennon. Öyle mi? Evet. Bak kazılmış bir yerler. Ee, dolayısıyla madem ki akvaryumdan bahsettik. O zaman size akvaryumda oksijen çıkaran aletlerin ne kadar gerekli olduğundan bahsetmek istiyorum. Ne kadar gerekli? Akvaryumculukta bu çok önemlidir. Eğer akvaryumunuzda oksijen salgılayan o kabarcıklar var ya, onları çıkaran alet yoksa o zaman bir takım problemlerle karşı karşıya gelirsiniz. Bu her akvaryumda böyle mi? Her akvaryumda böyledir. Yani ben genel olarak söyleyeceğim ama değişik akvaryumlar hakkında bilgi almak isteyen varsa benim akvaryumculuk kitabımdan e, Akvaryum Ve insan Bu bölümünü evet Okusunlar e, Ayrıca konuyla ilgili bize sormak istediğiniz Tabii, her e, türlü şeyi müzik 2 da ulaştırabiliyorsunuz Fakat e, Problemleri anlatamadım sizin yüzünüzden Ha anlatacaksınız onları Gerçekten <gülüyor> Evet anlatacağım Çok kısaca özetlemek gerekirse e, <gülüyor> Dinlerim dinler Oksijen Oksijen çıkaran o nesne ismini söyleseydim iyiydi. Ama ona verilmiş çok fazla isim var. Ben bu isimleri doğru bulmuyorum. E, o yüzden böyle betimliyorum. Eğer olmazsa bir akvaryumda neler gözlemlenir? E, su berraklığında bozulma. Balık yüzümünde bozulma. Yüzüm. E, ve akvaryum seyrediminde flulaşma Anlıyorum. Ee, bunlar e, konu başlıkları ama isterseniz açabilirim tabii. İsterseniz biz bunu kendi aramızda biraz tartışalım. Ee, dinleyicilerimiz de biraz merak etsinler. Biz de sonra da bir sonraki şarkımızı çalalım. Ee, çalalım. Ee... Sırada kış köşemiz var. Ee, bu soğuk günlerde bize sıcak yaz günlerini hatırlatan şarkılar çalıyoruz kış köşesinde. Bugünkü konuğumuz da Stacey Kent. Stacey Kent benim çok çok sevdiğim e, Amerikalı bir e, caz şarkıcısı. 1966 doğumlu. Stacey Kent'in 2003 yılında e, Jim Tomlinson isimli saksafoncu ve perküsyoncu kişilikle birlikte çıkarttığı Brazilian Sketches albümünden So Nice dinliyoruz. Böyle sıcacık kıpır kıpır, kımıl kımıl bir şarkı. <Gülüyor> be very nice. Some want to understand each little dream in me. Someone want to take my hand, to be a team with me. So Sing to me some little samba song Someone to take my heart Then give his heart to me Someone who's ready to Give love a start with me Oh Could be. Evet efendim. Stacey Kent'ten dinledik. Ee, kıpır kıpır olduğunu iddia ettiğim şarkı buydu. So Nice. Ne güzel şarkı değil mi? Evet. Böyle yerimde duramadım açıkçası. Evet. E, yayına girdiğimizde gelen kapı sesinden anladım zaten. <gülüyor> Şimdi e, ben programa yeni köşeler eklemek istiyorum. Peki. Bir tanesi karanlıkta kalmış atasözleri köşesi. Güzel. Hemen iki örnek vermek istiyorum. İnsan kapıdan gelir ve... Ayakkabı ayakta güzeldir. Çok güzel. Bu konuda müthiş araştırmalarımız var. Ee, çok şey paylaşabiliriz. Acı, evet. çok şey paylaşırız. Hazır bir... çocuk şarkılarını bitirmişken programa yepyeni bir nefes bir, bir heyecan. Bir köşe daha ekliyorum. O da benim e, yazdığım kitaptan e, bölümler okuyacağım. Evliya Çelebi seyahat defterimizin bilinmeyen yönleri. Bugün başlayacak mıyız bunu? Haftaya mı başlıyoruz? Yani ne zaman isterseniz başlarız. Çünkü benim e, yaklaşık 900 sayfalık böyle bir kitabım var. O seyahatname o kadar değil ki. İşte, Düşün diyorsun. Nelerdir? Evliya Çelebi bunların arasından seçmiş yazmış. Aslında Oo daha olay. çok şey görmüş. Anladım. E, peki. Bu güzel haberlerden sonra programımızın bugünkü konusuna geri dönüyoruz. Gece hayatı. Geceyi anladık. Hayatı anladık. anladık. Gece hayatı ne oluyor? Gece hayatı şudur. Ee, saat olmuş 12. Ee, yalnız bir insansınız. İçiniz kıpırdadı. Ee, dediniz ki dışarı çıkayım. Bir iki kadeh bir şey içeyim. İşte e, karşı cinsten de hoş insanlarla terennüme deyim. Ee, edemezsiniz. Böyle bir şey yok. <gülüyor> Güzel. Ee, hemen şuraya bağlamak istiyorum. Bakın şuraya. Gördünüz mü? Gördüm. Evet. Ee, çoğu insan gece dışarıya bu söylediğim anlamda karşı cinsten birileriyle irili ufaklı ilişkiler yaşamak için çıkar. Ve fakat gece hayatında böyle şeylere yer yoktur. İri ufak derken ilişkinin çapından bahsediyoruz Tabii değil yani, karşı cinsin Tabii yani tuvalete mı? giderken göz süzmekten işte bize gelir misin hayır gelmeme kadar uzayan e, bölümden bahsetmek istiyorum. Varabileceğimiz son nokta o mu? Bize gelir misin hayır gelmem. Yani... E, Şimdi halk lisanıyla söylemem Ben o noktayı gerek... gördüm çünkü eğer oradaysa ben zirvede bırakmak e, Tabii istedim. tabii siz gece hayatını e, yalayıp yutmuşsunuz demektir. Evet, Vay süper. E, halk lisanıyla söylemem gerekirse bardan kız araklamak erkeklerin kendi arasında. Tabii bizim gibi elit insanlar böyle şeyler konuşmuyor Aslında. ama. Asla. E, böyle bir şey mümkün değil. Bardan kız araklamak diye bir şey mümkün değildir. O zaman e, bir şarkı daha dinleyelim. Ve bunun detaylarına girelim birazdan. Detay. Pekala. Ee, sıradaki sanatçımızın adını siz söyleyin. Madem okuyamadığım insanlar getiriyorsunuz. Terje Riptal. Terje Riptal. Evet. Ee, öyle yazılıyor, direkt öyle okunuyormuş. Evet, Fransa değil ki bu. Hmm. Peki, Terje Riptal. Norveç, Terje diye bir düzeltme geldi yayın adısından. Terje Riptal. Doğru mu? Peki. Kim düzeltti bunu? Feryal Hanım, olağanüstü insan. Ha, o zaman doğrudur. Tabii aslında siz kimin düzelttiğini duydunuz, gördünüz. Ama dinleyicilerimiz de şey yapsın diye tabii, bir, yine bir tabii. radyoculuk harikası işte olağanüstü. Işte. E, Terje Riptal, e, Norveçli bir gitarist ve besteci. 1947 Oslo doğumlu. Elleri terli Terje Terje olmuş lanıp, bunun gitar çalarken. Öyle. As aslında ne kadar çok şeyi biliyorum Terje Riptal hakkında. Bu kadar. Başka da bir şey bilmiyorum hakkında. Oslo 1947 Norveç Gitar Beste. E tamam her şeyi anlattınız hani O zaman çalalım isterseniz. Ee, bu parça e, oldukça uzun bir eser. Evet. E, e, 12 tamam, ana bölümden oluşuyor. Tamamını çalacak mıyız? Tamamını çalacağız şimdi. Tamam. E, 48 dakika bu parça. Blue isimli 1986 tarihli Tabii. albümden. E, 8 CD'lik. Shades of Blue e, toplamasından ben sadece Blue olan dördüncüyü seçtim. Pekala. Oradan geliyor e, The Curse adlı 48 dakikalık parçamız. Nihayet bitti. Bunun tamamını dinlediğim zaman üzerime hep bir ağırlık çöküyor. Ter yer iptelden dinledik. Blue albümünden. The Curse. Çok güzel çalıyor hakikaten. İnsanın ter yeri hoş oluyor değil mi? Çok uzatıyor bazen ama. Peki. O zaman bir köşe daha eklemek istiyorum. Aslında var olan bir köşemize. Hangi köşemiz? Yemek köşesi. Aha yemek köşesini bak birkaç haftadır yapmıyorduk. Yapmıyorduk. Şimdi ben yemek köşesinde yemekle ...ilgili söylenmiş... ...muhteşem sözlerden birini söylemek istiyorum. Dinliyorum. Ee, bu söz bana ait. Her muhteşem söz gibi. Yani oldukça elit, oldukça... <gülüyor> ...tok olmak... ...yemek yememek için mazeret değildir. Tanrı, 2011. Bak açık dergideki günün sözü gibi oldu. Aa öyle bir şey yapalım mı? Yapalım. Günün sözü. Mesela çarşambayı sel aldı. Çarşambayısı o gün. Veya <gülüyor> perşembe perişanlıktır. Anlıyorum. Ee, Allah'tan programı sadece perşembe yapıyoruz. E o zaman her gün perşembe perişanlıkları mı diyeceğiz? Bir sürü Perşembe sözü bulamayacağımıza göre. Ee, programın gününü değiştirmemiz mümkün tabii değil. Biraz uzatırsak kovulacağız onu biliyorum. Perşembe gününden kaldırılacak. Peki gece hayatına hemen yatağa Döledim. geçiş yapıyorum. Evet. Ee, Gece hayatı tabii çok derinlemesine irdelenebilecek bir konu. Ee, bunun operası var, balesi var, yemeği var, gezmesi var, tozması var, evde kitap okuması var. Ee, gece hayatında yapılacak şeylerin sınırı yok. Ama biz en eğlenceli olanına madem bir giriş evet, tabii, yaptık orada... Gece hayatı oradan, denince aklımıza e, ilk gelen şeyden bahsediyoruz. Dışarı çıkıp eğlenmek. Evet. E, i̇ki erkek sunuyoruz programı. Erkek bakış açısıyla irdeliyoruz. Bardan kız kaldırmak. Evet. Herkesin, e, her erkeğin aklından... Bu... Tabii Hayatın halk arasında e, çok yanlış bir inanış. Bir bilimsel bir gerçekliği yok. Yani bardan kız kaldırma diye bir şey söz konusu değil. Bir sürü barmenin yaptığını gördüm ben. Ee, Mesela gidersiniz, kızın bir barda oturuyor, barmen gelir, hanımefendi lütfen bardan kalkın ve taburelere oturun den. Evet, evet. E, eğer buna bardan kız kaldırma diyorsak... E... Daha öğrenecek çok şeyimiz var konu hakkında evet. değil mi? Ben bu fikri ilkokulda öğrenmiştim. Madem kovuluyoruz, gider böyle bir şey yok. <gülüyor> Sivamasınız. Şey. Ee, şimdi e, bilimsel gerçekliği olmayan bu konu hakkında e, ben bilimsel olan şeyleri söyleyeceğim. Birincisi bardan kız kaldırmak diye bir şey yoktur. Çünkü e, insan hayvanının seçici olan cinsi kadındır. Evet. İlla yani, bardan biri kaldırırsa. Siz kadını seçmezsiniz, kadın sizi seçer. Ama bunun için de sizin çabalamanızı sağlar. Evet. Dolayısıyla... E, ...bara gittiğinizde bir kadının sizi beğeneceği şekilde davranmanız gerekir. Beğenilecek şekilde olmanız gerekir. O yüzden benim tavsiyem... ...mesela bara çıplak gitmek. Çok yaratıcı olabilir. Çünkü tabii. diyelim bara çıplak gittiniz. Kadın ne düşünecek? Diyecek ki bir kere bu adam çok dürüst. Saklayacak hiçbir şey yok. Eğer vücudunuza güveniyorsanız... E, o zaman tabii her şeyi tüm detayıyla gördüğü için e, etkilenebilir. Bu kanunen mümkün mü? E, kanunen mümkün olmayan çok şey gece hayatında mümkün olabiliyor biliyorsunuz. Tasvip etmiyoruz tabii. Yok tasvip etmiyoruz. Ö önermiyoruz. Da. Önermiyoruz. Evet. E, evde sakın bunları denemeyin. Ha evde istiyorlarsa soyunsunlar. Ama o şekilde çıkıp bara gitmesin. Evet. Ama evde kendilerine ufak bir bar yapabilirler. Demek ki. Demek ki. Çıplak olarak gitmiyorsak... ...var da yapabileceğimiz... ...en önemli şeylerden biri... ...öyle durup... E, ...ufuk... ...çizgisine bakarak... ...durmak. İş çenede bitiyor diye... ...düşünür bir sürü insan. E, bunun da yine sizin çalışmalarınızdan bir tanesi de okuduğum... ...müthiş bir örneği var. Şimdi zaten yanınızda bir kızla gitmişsiniz bara. Ama kafanızda bundan daha fazlası var. Orada... ...bir başka kız daha görüyorsunuz. Hep birlikte gitsek buradan... Diyorsunuz. Ee, siz e, üçlü e, ilişkiden söz ediyorsunuz. E, bunu da tavsiye etmiyorum. E, çünkü e, burada bir takım problemler oluşabiliyor. Birincisi, zaten bir kadınla bir gece geçirmek erkek için oldukça fiziksel yönden e, zorlayıcı bir durum. <gülüyor> Her erkek yok olur mu? Abi gece de ben 5-10 dese de zorlayıcı olduğunu kendi içinden kabul edecektir. E siz şimdi iki kadın dediğiniz zaman bunu ikiyle ile çarpıyorsunuz. Yani zor diyorsun. Zor. Peki. Gece hayatı incelemelerimize bütün <gülüyor> elitliği ve derinliğiyle devam edeceğiz. Şimdi çok acayip bir şey çalacağız. 12. programımız bu bizim ve 3. kez programımıza Jack Black isimli aktör konuk oluyor. Bir kere High Fidelity filminin Soundtrackı için bir kaydını yayınlamıştık. Bir kere The Lonely Island isimli komedi ve müzik grubunun konuğu olarak yayınlamıştık. Bu sefer de Kyle Gass'le birlikte kurduğu hatta iki albüm yayınlayıp bir de film çektiği Tenacious D projesinden evet. bir şey çalacağız. Tenacious D ilk önce bir televizyon projesi olarak başlıyor. Bir takım sketchler. Ee, televizyon programları akustik gitarlarla e, Led Zeppelin armonilerini andıran daha doğrusu onlara özendikleri her halinden belli olan e, bir takım komik içerikli rock şarkıları yazıyorlar, çalıyorlar, söylüyorlar. O kadar tutuyor ki e, kendileri de inanıyorlar. Kendileri de inanıyor. Dave Grohl geliyor diyor ki davulları ben çalabilir miyim? Bunlar diyor bir süre sonra. Biz dünyanın en iyi grubuyuz iddiasıyla hareket etmeye başlıyorlar. Şimdiki şarkıların adı Tribute. Bu şarkıda da dünyanın en iyi şarkısını nasıl yazdıklarını anlatıyorlar. Buyurun. Bu şarkıda da yine davullarda ve gitarlarda Dave Grohl eşlik ediyor kendilerine. Tenacious D yine aynı isimli Tenacious D albümünden Tribute. <gülüyor> This is the greatest and best song in the world. Tribute. A long time ago, me and my brother Kyle here, we was hitchhiking down a long and a lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the mid. He said, "Play the best song in the world, or I'll eat yourself." Well, me and Kyle, we looked at each other and we each said, "Okay." And we played the first thing that came to our heads, just so happened to be. To say the beast was stunned a whip crack went his rubber tail and the beast was done he asked us be your angels and we said nay we are but men Tribute. Couldn't remember the greatest song in the world. No, yeah, oh, no, this is a trip. You oh, to the greatest song in the world. All right, it was the greatest song in the world. All right, it was the best motherfucking song. The greatest song in the world. Goo gugly gugly goo gugly gugly. Friends, the song we sang on that fateful night, it didn't actually sound anything like this song! Tenacious D olanüstü bir şarkıydı. Dünyanın en iyi şarkısını nasıl yazdıklarını ve çaldıklarını anlatıyorlardı bu şarkıda. Kendilerini aynı zamanda biraz önce bahsettiğim gibi bir de filmleri var. Dinleyicilerimize de tavsiye ederiz The Pick of Destiny. Bu dinlediğimiz Tenacious değil miydi? Tenacious değildi. Evet. <gülüyor> Muhteşem bir finale oldu. Pekala sevgili dinleyenler Açık Radyo 94.9'da Müzik 2'ye ayrılırın 12. bölümünün sonuna gelmek üzereyiz. Bugün size gece hayatından bahsettik. Karanlıkta kalmış bir takım atasözlerini gün ışığına çıkarttık. Yemek köşesi yaptık. Ozzy ile ilgili çok önemli bir yanlış anlaşılmayı düzelttik. düzelttik. Bir yanlış efsanenin doğrusunu sizlere anlattık. Ve Artık daha ne yapalım? <gülüyor> Gerçekten daha ne yapalım? Pekala Tanju. Güzel bir program oldu. Senin de sesine, yüreğine sağlık. Teşekkürler. Sevgili dinleyiciler. Bir programın daha sonuna geldik. Unutmayın ki Japon balığından samuray olmaz. Olmaz. Önümüzdeki hafta görüşene kadar hepiniz ışıkla kalın. müzik ikiye ayrılır. Ah sevgilim. Nere nere gittin? Hazırlayan ve sunanlar Güray Oskay, Tanju ve Eren. Sevgililer. Katkıları için Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz.